İklim için bir iklim adaleti güncelisi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Aveston, av de, <Cry2> Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra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 Ayhanlar'a teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Biz sofralarımızda ekmek, domates, yiyecek eksik olmadığı sürece biz o sorun olduğunu zannetmiyoruz ama... ...çok ciddi sorunlar yaşanıyor tarımda. Bütün bunları konuşmak için bu haftaki program konuğumuz Çiftçi Sendikaları Başkanı Abdullah Aysu. Hoş geldiniz Abdullah Bey düki programlar. teşekkürler. Günaydın Adılar. Günaydın. Ee, açılışta da dediğim gibi hani e, sofralarımızda herhangi bir eksik görmediğimiz sürece sorun yok zannediyoruz ama e, aslında çok ciddi şeyler oluyor tarımda. Çok ciddi sorunlar var. Yeni gelmiş kapımıza bir e, tohumla e, ilişkin yeni yayınlanan bir yönetmelik var. E, önce bir tabloyu sizden alabilir miyiz Abdullah Bey? E, özellikle tarım konusunda siz çok içindesiniz. Neler yaşanıyor, ne tür zorluklar var? E, biz sizden önce bunları alabilir miyiz? Sonra kafamızda çok soru var size soracağımız. Peki memnuniyetle. E, 1980'den itibaren çok ciddi bir biçimde tarımda tahribat başladı. E, ve bu tahribat e, şeyle başladı. devletin çiftçiyle bağını koparılması. E ardından özelleştirmeler e, ve özelleştirmelerden sonra da e, tarım ve gıdaya e, çok uluslu şirketleri e, hakim kılmaya yönelik bir, bir dizi program e, uygulandı. Bu, bu programların hepsinde de e, her gelen hükümette bir öncekini eleştirerek ve yapmayacağım diyerek geldi ama e, bugün e, ihracatçı bir ülke pozisyonundan ithalatçı bir ülke pozisyonuna döndük. Kısaca öz olarak bunu söyleyebilirim. Ee, i̇nsanın yaptığı hataları bir kenara bıraksak bile Abdullah Bey aslında iklim değişikliği bile ciddi riskler barındıran, e, tarım konusunda ciddi riskler barındıran bir alan. E, sizin bir söyleşinizde hatta e, tarımsal kurak e, kıtlıktan e, bahsettiğinizi okumuştum. Ee, geçen yılda Türkiye'nin önemli bir bölümünde tarımsal kuraklık yaşandı. Yağışlar yaşanmadı, ekilen tohumlar çürüdü, bir sürü sıkıntılar yaşandı. Ee, bu konu da biraz bizi e, bu konuyu açabilir misiniz? Gerçekten Birleşmiş Milletler raporlarına da baktığımızda geleceğin en ciddi konulardan bir tanesini açlık olarak işaret ediyor. Bu aslında insanlığın evet. e, kapısına dayanmış bir tehlike mi? E, ne kadar bizim kapımıza da dayanmış durumda onu biraz sizden alabilir miyiz acaba? E, esas olarak şu anda açlık ve yoksulluk diye tabir ettiğimiz bölüm bütün dünyada yaşanmaya başlandı. Ama işin aslına baktığımızda şöyle bir gerçeklik var. E, Türkiye e, dünyada e, gıda yeterliliği var. E, nasıl var? İşte %112 civarında. Bir gıda üretimi var Fakat gıdanın dağıtımında Adalet olmadığı için Adil bir dağılım olmadığı için de Bir milyardan fazla insan açlık çekiyor Bir milyardan fazla insan gene gizli açlık çekiyor Dolayısıyla böyle bir Adaletsizlik var Ama bu ileriye dönük baktığımızda Artan bir nüfusu düşündüğümüzde daha ciddi sorunlarla karşılaşacağımızı görüyoruz. Ve bunun temel nedeni de aslında önemli ölçüde %50'den fazlası tarımın kendisi. Tarımda uygulanan üretim tarzı. Tarım küresel iklimden hem zarar gören hem de küresel iklimi sürekli besleyen ve tetikleyen bir rotada ilerliyor. Yani özet olarak bunu bu şekilde söyleyebilirim. Evet biraz bize e, Türkiye'de yaşanan somut e, şeylerden de örnek verebilir misiniz? E, iklim değişikliği üretimi ne kadar etkiliyor? Daha önce ürettiğimiz şeylerin kaçını şu anda ithal eder durumdayız? Tablo ileriye dönük olarak ne gösteriyor? Yani ciddi bir buğday açığı olduğunu biliyoruz. E, Rusya bu... Buğday satmama kararı alabiliyor. O yıl bizde de bir tarımsal kuraklık olursa herhalde sıkıntı ciddi boyutlara ulaşacak düzeylerde galiba. Şimdi bir yandan biz kendi tarımımızı desteklemediğimiz için çok net bir şimdi ithalatçı duruma geldik. Bu bir yandan kuraktık ama esas olarak Türkiye'de ekilmeyen toprak çok. 3,5 milyon hektar civarında şu anda... Yani yaklaşık olarak o civarda bir toprak ekilmiyor. Bunun temel nedeni maliyetlerin yüksek olması ve şeylerin de ürün fiyatlarının düşük olmasından kaynaklı. Şimdi buğdaydan örnek verecek olursak, bizim 9-9,5 milyon hektar civarında her yıl buğday ekili işimiz olurdu. Ama şu anda 1.7 milyon hektar civarında ekemez durumdayız. Çiftçiler ekmiyor çünkü zarar ediyor. Şimdi bunu basit olarak Bütün felaketleri de göz önünde aldığımızda başta olarak şöyle formüle edebiliriz. 1 milyon hektar arazide en düşük, en kötü koşullarda 2 milyon ton civarında buğday elde edilir. Dolayısıyla şimdi 1.7 milyon hektar civarında eğer biz buğday ekemiyorsak yaklaşık biz 3.5 milyon hektar civarında 3.5 milyon ton civarında buğday tam vazgeçtik demektir. Bunun anlamı nedir? Yani bizim normalde ortalamada yılda 4 4,5 milyon hektar civarında şey milyon ton civarında buğday ithal ediyoruz. Demek ki biz kendi tarımımıza ağırlık versek ve desteklesek ve aynı zamanda süre içerisinde periyodik bir biçimde endüstriyel tarımdan Kimyasalsız tarıma geçecek olursak iki tane kazancımız olur. Bir verimi arttırırız. İkinci olarak da e, küresel iklimi e, biz soğutmaya başlarız. Ayrıca topraklarımızı Öyle bir da korumuş oluruz oldu. ilaçtan. E, evet. Topraklarımız, yer altı sularımızı e, ve şeyler, e, yer üstü sularımızı, topraklarımızı korumuş oluruz. İnsan sağlığında koruruz ve böylelikle e, şeylerde, e, yetiştirdiğimiz ürünlerde ilaç kalıntısı olmaz ve bir takım hastalıklara da neden olmaz. Bir ben şey. de ben de bir şey sormak istiyorum Abdullah Bey. Hayır. Şimdi e, bu yeni e, çok yeni birkaç rapor var elimizde e, WWF'in e, özellikle doğal yaşamı koruma vakfının. Sadece son e, 40 küsur yıl içinde yani 50 yıl bile değil. E, yani gerek hava ve deniz kirliliği, gerekse e, gerekse küresel ısınma ve plansız avlanma gibi nedenlerden dolayı hayvanların %60'ını yani doğal yaşamın %60'ının yok edildiği gibi bir haber var ve bunun esas itibariyle tüketimin çok ağır bir şekilde meydana getirdiği söyleniyor. Yani aşırı tüketimin ve sürdürülemez üretim modelleri ve son derece harcamaya har vurup harman savurmaya yönelik hayat tarzları olduğu söyleniyor. Yani bu 4000'den fazla tür incelenmiş ve yani popülasyonları yüzde 60 düşmüş ve daha da vahim bir haber var. Dört yıl kadar önce sadece yüzde 52miş. Yani sadece dediğime bakmayın. O da korkunç bir rakam ama son dört yılda yüzde sekizlik bir artış daha bile olmuş. E, bu e, gelen başta tarım, e, hayvancılık endüstrisi olmak üzere bu tüketim meselesini nasıl e, çöze, çözülebileceği konusunda bir bir şey söyler misiniz? Ya bakın şöyle şimdi tersten baktığımızda da şöyle e, biz 1900'lerin başında 1300 civarında türden besleniyorduk. E, ve böyle bir biyoçeşitlilikle beslenen bir şey e, canlı grubuyuz. Evet. Ama şu anda yaklaşık 30 türle besleniyoruz. Ve kalorimizin %70'ini de 4 üründen alıyoruz. Yani işte Soya, buğday, mısır gibi 4 tane üründen, üründen alıyoruz. Şimdi bu kadar geriledik. Bunun temel nedeni tarım ve gıdayı çok uluslu şirketlerin kontrol ediyor olması. Ve bunlar da her tarafta her türü üretmek yerine onun yerine işte hibri tohumlarla Ve de, değişik e, hayvan türleriyle işte sadece e, düşünün e, dünyanın çoğunluğu e, siyah beyaz alaca, jershey ve e, montofon e, ırkı ineklere mahkum edilmiş durumda. Oysa ki sadece bizim ülkemizde onun üzerinde tür var. Halen yaşayan o, oysa ki öncesinde daha fazla e, inek türümüz vardı. E, ama şu anda e, çok uluslu şirketlerin eline geçince bunlar kontrol etmeye başladı. Ve aynı zamanda gıdayı kontrol ederken e, şeyde, ticaretin kendisini kontrol etmeye başladıktan da çok ciddi sorunlar ortaya çıktı. Bakın ben size bir örnek vereyim. Meksika'dan İsviçre'ye 1 kilo marul getirdiğinizde buçuk litre akaryakıt kullanıyorsunuz. Ama İsviçre'nin bir ucundan diğer ucuna e, 1 kilo marul götürdüğünüzde 0,35 litre akaryakıt kullanıyorsunuz. Şimdi Bütün bunların hepsi beraberinde hem türe, kontrol altında şirketlerin eline geçince hem türe hem de ticareti de kontrol altında tutan bu az sayıdaki 4-5 civarına düştü ki yeni bir evlilikler oldu. 4-5 civarındaki şirketin kontrolü nedeniyle bütün şeyler, türler de azaldı ve biyoçeşitlilik azaldı. Biyoçeşitlilik azalması aslında sadece gıdayla veya işte beslenmeyle ilgili düşünmemek lazım. Bütün dünyanın varlığı ve bundan sonraki devamlılığı açısından biyoçeşitlilik çok önemli ve çok ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız. Şu anda bizdeki çıkarılan işte yeni yere tohumlarla ilgili çıkarılan şeyde yönetmelikte esasında biyoçeşitliliğe çok önemli bir darbedir. Çünkü Yerel tohumla üretimine ciddi engeller getirmekte. Evet, yani yaşayan gezegen e, diye bir şey var. Pardon, yüce sorunu evet, kestim, doğru. sorunu kestim galiba. Yaşayan e, gezegen Living Planet Index diye bir şey işte WWF'in hazırladığı. Onun evet. bir de biyolojik çeşitliliğin e, 2020'de Son şansımız deniyor. O zamana kadar niye bekleniyor bilmiyorum ama yani Birleşmiş Milletler Sözleşmesi biyolojik çeşitliliğin şeyi e, yani son derece önemli bir e, açıklama da şeyden geliyor. Biyolojik çeşitliliğin evet. uluslararası panelinin başında olan Profesör Bob Watson da dünyanın en önemli çevre bilimcilerinden birisi. Yani e, do, iklim değişikliği kadar büyük bir tehlike de doğanın bu şekilde yok edilmesidir. Çünkü hem Abi. kültürel hem ruh, ruhi olarak e, ya yani, sadece yiyecek, te, sağlıklı yiyecek, temiz su ve enerji gibi değil, aynı zamanda yani bütünüyle kabul edilemez bir şeyde doğanın yok edildiğini ve bunun hem şimdiki hem de gelecek kuşakları artık yok edici bir etki yaratacağını söylemiş. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, siz de çok sık verirsiniz Ömer abi, şey böceklerin çok hızlı bir evet. şekilde yok oluyor olması. Bu tarımsal üretimi de ciddi ölçüde etkileyen bir şey. Ben az önce söylediklerinizden yola çıkarak bir şey sormak istiyorum Abdullah evet. Bey size. Şimdi son bu tohuma ilişkin çıkan yönetmelik, benim kafamı biraz karıştırmış durumda. Size içimden geçeni doğruca söyleyeceğim. Öncelikle Okuduğum raporlardan bazı sivil toplum örgütleri bunun birçok tarafının olumlu bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü zaten tohumun patentleri çıkarılıyor başka ülkeler tarafından ve yerel çiftçinin üretilmesi yasaklanıyor ki böyle bizde de bir takım e, yerel ürünler var. E, uluslararası şirketlerin onların gen yapısını çözmesi ve patentisini alması nedeniyle Bilmem e, ülkemizin neyi e, dağ başındaki köyündeki çiftçinin e, üretim yapmasını yasaklayabiliyor o tohumla. E, şimdi bu yeni tohum yasası ne getiriyor ne götürüyor? Burada e, devlet e, bir patentten bahsediyor. Bu patent gerçekten küçük üreticinin bu tohumu alması, değiş, takas etmesi, üretmesi, çoğaltması e, ve dağıtmasının önünde bir engel mi? Yoksa yerli tohumları biraz e, uluslararası şirketlere karşı garanti altına almak mı? Tam kafamın karıştığı noktada burası. E, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Biraz e, bizi aydınlatın lütfen. Şimdi bakın bu yönetmelik söz konusu olan 19 Ekim'deki çıkarlan yönetmelik 2006 yılında çıkarılmış olan 5553 sayılı tohumculuk kanunu'na bağlı olarak hı hı. gündeme gelen bir yönetmelik. Şimdi 5553 sayılı tohumculuk kanunu zaten tohumları şirketlere devretti. Hı hı. Ve sadece şeysiz kurulmuş ticarete konu edilmeden takas tak serbest. serbest bırakıyordu evet yani sadece, sadece o yani bu yönetmeliğin olumlu olabilmesi mümkün değil niye değil Doğru. çünkü 5553 sayılı kanuna bağlı çıkan bir şey onun üzerinde bir hüküm amirliği kuramaz hı hı. Böyle, böyle bir şey gücü de yoktur yönetmeliklerin yetkisi de yoktur kaldı ki dördüncü madde çok net bir biçimde ifade ediyor diyor ki bu tohumlar diyor şey yapma çoğaltılamaz diyor Çok net bir biçimde dördüncü maddede Çoğaltılamaz diyor Şimdi ben benden tohum alacaksınız Takas yapacağız ama çoğaltamayacaksınız Çoğaltamayınca ne olacak müzelip olacak tamam. Yani az önce sözünü ettiğimiz Biyoçeşitlilik ortadan kalkacak Yani tümden Biyoçeşitlilik ortadan kalkacak Oysa ki yani çok yakın zamana kadar Binlerin üzerinde Buğday çeşidine sahip ve buğdayın Menşeği olan bir e, Anadolu'nun e, Anadolu'da çıkarılan Bir yönetmelikten söz ediyoruz ve bu aynı şekilde e, gene menşei bize ait olan mercimek ve e, türevlerinden söz ediyoruz. Ben uh -huh. aynı şekilde yani Hindistan'a baktığınızda 30.000'in üzerinde pinç çeşitliliğinin e, yüzlere kadar geriletildiğini görüyoruz. Bütün bu aslında sadece Türkiye özgü değil. Bütün dünyada benzer bir sistemle e, ilerleme sağlanıyor. Bunun temel nedeni şu bir yanıyla da. Çok uluslu şirketler bir yandan tohum üretiyor. Şimdi bu ürettikleri tohumlar hibrit tohum. <gülüyor> hibrit tohumların e, verim elde edebilmenizin tek bir koşulu var. Çok gübre kullanmanız lazım. Çok su kullanmanız lazım. Ve bu e, gübre ve suyun ortaya çıkarttığı böcekleri e, ve yabani otları da ilaçla yok etmeniz lazım. Yoksa e, e, sizin oradan verim almanız mümkün değil. Bir de her sene tohum almanız lazım tabii. Bir de her sene işte her sene oradan tohum <gülüyor> aldığınız için üstelik tohum canlı bir şeydir bu senenin e, tohumu sene, e, bir sonraki seneye bir sonraki senenin de bir önceki senenin tohumuna benzemez <gülüyor> iklim koşulları ne göstermişse toprağın içerisinde ne varsa onunla beslenip ona göre bir yeniden biçim alır ve bunun için biz deriz ki biyoçeşitliliğe önem verelim e, ve de, bu şeylerde tibri tohum olmasın toprakta sürekli kendisini var ederek küresel iklim değişikliğine de bir biçimde kendisini uyarlayanlar Hayatta kalabilenler devam edebilsin. Yoksa bunlar 10 sene sonra ne ne duruma gireceğimiz hiç belli değil. Evet. Ve kaldı ki Birleşmiş Milletler'in şöyle net bir şeyi vardır. Araştırması. Oliver Şük tarafından yapılan bir araştırma. 4600 sayfalık bir rapora tekabül ediyor. Ve binin üzerinde alanda bir çalışma yapıldı. Ve bu çalışma iki türlüydü. Endüstriyel tarımla bilge köylü tarımcılığını karşı karşıya getirdi. Ve bunların denemesini yaptı. 5 sene sonra ortaya çıkan sonuç şu, bilge köylü tarımdan elde edilen ürünler endüstriyel tarıma göre, ürün çeşitine göre %50 ile %70 daha fazla verimliliğin olduğunu ortaya koydu. Bunun için de Birleşmiş Milletler dedi ki, dünya açlık ve kıtlığa gidiyor, bu benim sözüm değil. Yani dünya açlık ve kıtlığa gidiyor ve bunun için bir yılı toprak yılı, Bir yılı küçük köylü, çiftçiliği yılı ve bir yılı da baktagil yılı ilan ederek bu farkındalığı yaratmaya ve görünür kılmaya çalıştı. Hı hı. Ama çok uluslu şirketler daha daralarak birleşerek sayılar 10 olan şey 6'ya gerileyerek ve bu daha denetimi... Ciddi bir denetim kurmaya başladılar ve hükümetler bunların önünde kımıldayamıyor. Evet mevcut sistemin e, kesinlikle ve hızla değiştirilebilmesi lazım. Bunun için de mücadele etmek gerekiyor herhalde. Yani yaşayan <gülüyor> gezegen raporu açıkça gösteriyor ki insan evet. faaliyetleri kabul edilemez bir oranda doğayı tahrip etmekte. Ve evet. Hem şimdiki hem de gelecek nesillerin E, varlığını tehlikeye atmakta diyor. Hatta Tanya Steele de Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Başkanı bizler hem gezegene zarar verdiğini fark eden ilk nesiliz hem de bu zararı durdurabilecek olan son nesiliz demiş ki artık onun ötesinde bir şeye e, söylenecek. Evet, Bizlerine yani yani söz söylemek çok da kolay olmuyor. Evet, Tatlısınız. Ee, Ee, Abdullah Bey çok teşekkür ederiz. Ben son bir şey sorayım. Çok kısa bir şekilde Abdullah Bey'den hemen yanıtını alalım. Bu yıl mevsim nasıl gidiyor tarım açısından yağışlar? Ya biz şimdi mevsimi biz şu andaki şeye baktığımızda e, ekimler yapıldı. Buğday için söylüyorum. Ekimler yapıldı ve ardından yağmur da yağdı. Bu iyi bir durum. Ancak şeyler bizdeki üretimde her mevsimdeki düşen yağışın kendine has özellikleri ve önemi var. Şimdi istediği kadar şu anda bundan sonra yağmur yağsın. Artık bundan sonra çok fazla bir faydası olmaz. Çünkü bundan sonra esasında nisan ve mayıs yağmurları önemlidir evet, ve evet. belirleyicidir. Evet. Nisan ve mayıs yağmurları eğer yeterli o mevsimde düşmezse boylanmaz. Boylanmadığı için içime gelmez. Mayıs'ta eğer İyi bir yağmur düşmezse başak dana bağlamaz ve dana bağlamadığı için de verim olmaz. E, dolayısıyla e, şu anda e, o konuda konuşmak erken. Erken. E, e, sıra bakmayın yani onu tamam. böyle açıklayabileceğim. Çok teşekkür ederiz Abdullah Bey. Çok teşekkür, ben teşekkür, teşekkür ederim. ]ler. Kolay gelsin başarılar. Girişim, İyi günler. Evet burada da bitirebiliriz galiba. Vaktimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.